Bismillahirrahmanirrahim Mülk Suresi Mekki Suresi'lerden bir tanesidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden beşe kadar şan Yüce'dir Bütün Mülk Elinde olanın Ve o her şeye kadirdir Hangimizin Daha iyi amel işlediğini Denemek için ölümün ve heralatı yaratan odur. Ve o azizdir, gafurdur. O ki, yedi gün kat kat yaratmıştır. Sen, Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir de bak, bir aksaklık görebilir misin? Sonra gözünü iki kere daha çevir. Göz yumduğunu bulamayıp, bitkin ve yorgun sana dönecektir. Ancak olsun ki, biz yere en yakın göğür kandillerle donattık. Onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık. Ve onlara çılgın, alevli azabı hazırladık. Allah-u Teala, yüce zatını överek, mülkün kendi elinde olduğunu haber veriyor. Yani o, bütün yaratıklara dilediği gibi tasarruf edendir. Hükmünün takipçisi yoktur. Hangimizin ameli daha güzel bunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır? Hangimizin ameli amel bakımından daha iyi olduğunu tespit etmek için ve hangimiz Allah'a daha iyi kulluk ediyor. Bunu denemek için Allah Azze ve Celle ölümü ve hayatı yaratmış. Bizi dünyaya kulluk için göndermiştir. Sen Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Aksinağında düzgünlük ve doğruluk vardır. İhtilaf, çelişki, muhalefet olmadığı gibi eksiklik, kayıp ve bozukluk da yoktur. Evet. Rabımız Tanrı kavta burada yine rablığı alakalı ayetlerini indiriyor ve bunların karşılığında kendisini eş koşulmamasını emrediyor 6'dan 11'e kadar Rablarına küf edenler içinde cehennem azabı vardır ne kötü dönüş yeridir oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur içine her bir topluluk atıldığında bekçileri onlara sorarlar Size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar evet doğrusu bize bir uyarıcı geldi ama biz yalanladık. Vallahi hiçbir şey indirmemiştir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz dedik derler. Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık bu çılgın alevli ateş halkı arasında durunmadık derler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Yok olsun çılgın alevli cehennem asrabı. Allah subhanahu ve teala kafirlerden haber vererek Rablarına küfredenler için cehennemin olduğunu ve oranın çok kötü bir cümüş yeri olduğunu söylüyor. Ve oranın çılgın ateşten alevli cehennem olduğunu Buraya girenlerin sadece günahkar olduğunu bildiriyor. 12'den 15'e kadar Muhakkak ki Rablarından korkanlar, işlemler için masuret ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister girdiğin, ister açığa vurun, Muhakkak ki o görüşlerin özünü bilendir. Yaratan bilmez olur mu hiç? Ve o latiftir, kabirdir. Size yeryüzünü boyun eğdiren edir. O halde onun sırtlarında yürüyün. Onun rızkından yiyin, nihayet dönüş onadır. Enes'ten gelen bir rivayette, Ey Allah'ın Resulü, biz huzurundayken bir halde senin yanından ayrılınca başka bir halde buluyoruz dediler. Aleyhissalatü Vesselam Siz Rabbinizle baş başa kaldığınızda nasıl oluyorsunuz? Onlar da dediler ki Allah gizli açık her yerde bizim Rabbinizdir. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Öyleyse bu davranışımız müafıklık değil. Buyurdu. Eğer siz benim huzurumda Olduğunuz gibi her yerde olsanız, davransanız, Allah sizi her yerde, melekler sizi her yerde, müsaafa yapar, gölgelendirir ve yanınızdan diyor. 16'dan 19'a kadar, gökte olanın sizi, yerin dibine geçilmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer sarsılır, tır sarsılır. Yoksa gökte başınıza taş göndermesinden emin mi oldunuz? Benim tehdidimin nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Andılsın ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar nasılmış? Onlar üzerlerinde kanat çırpın sıra sıra kuşları görmezler mi? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi görendir. Bu da Allah'ın mahlukatına başka bir lütuf ve rahmetinin ifadesidir. allah Teala kullarının bir kısmını küfretmeleri ve kendisiyle beraber başkasına ibadet etmeleri nedeniyle azaplandırmaya gücünün yettiğini bildiriyor. Ve bu rağmen yine de halim davranıp onları azaplandırmaktan vazgeçtiğini acele etmeyip cezalarını tehir ettiğini haber veriyor. 20'den 27'ye kadar Rahman'dan başka size yardımda bulunacak ordunuz kimdir? Şafirler sadece gurur içindedirler. Eğer o rızkımızı tutup kesiverecek olursa size rızık verecek kim? Hayır. Onlar azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Yüzü koyun sürünen mi? Daha çok hidayette yoksa doğru yolda cephe yürüyen mi? Peki sizi yaratan ve sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var eden odur. Ne de az şükrediyorsunuz? Peki sizi yeryüzünde yaratıp yayan odur ve ona toplanıp götürüleceksiniz. Derler ki doğru sözler iseniz, Bildirin ne zamandır bu vatdaki bilgi ancak Allah katındadır. Ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu yaklaşırken gördükleri vakit küfür edenlerin yüzleri buruştu ve sizin isteyip gördüğünüz işte budur denildi. Allah Subhanahu ve Teala burada yine rububiyetinden bahsederek uluhiyetine doğru bize bir hatırlatma yapıyor. Kendinden başkasına kurluk olan ve onlardan gızlık ve yardım dileyen müşrikleri bu inançlarından dolayı kınayarak ve umluklarını elde edemediklerini bildiriyor. Ve eğer orası kıpkı kesiverecek olursa size kim gızlık verecek diyerek onları yarattığını, gızlık verdiğini yaşattığını dikkat çekiyor. 28, 29 ve 30 de ki, beni ve benimle beraber bulunanları Allah helak eder veya esirgerse, kafirleri elin bir azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahmandır. Biz ona inandık ve ona tevekkül ettik. Kimin apaçık bir sapıklık da olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, eğer suyunuz yerin dibine batarsa söyleyin, size kim temiz su kaynağa getirebilir. Allahü Teala, ey Muhammed, Allah'ın nimetlerini inkar eden ve ona şirk koşan, koşan şu müşriklere de ki, Beni ve benimle beraber bulunanları Allah helak eder veya gelse Kafirleri elin bir azaptan kurtaracak olan kim? De ki o rahmandır. Biz ona inandık ve ona tevekkül ettik. Ona dayanıp güvendik. Ve de ki eğer suyu yerin dibine datarsa söyleyin. Size kim temiz bir su kaynağı getirebilir? Yerin dibine doğru gidecek olursa ve siz keskin baltalar, güçlü araçlar ile ona elde edemeyecek olursanız size kim temiz bir su kaynağı getirebilir? Yer yüzünde akıp giden bir su kaynağı, Allah Azze ve Celle'den başka kimse buna güç yetişdiremez. Onun ruzuf ve kereminin eseridir ki size yer yüzünden sular fışkırtmış her tarafa akıtıp götürmüştür. Az veya çok kulların ihtiyacına göre onlara su halketmiştir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Bu surede burada bitti. Allah subhanahu wa ta'ala rahmetine kulların arasına bizleri de koysun. Doğrularla amel Hayatımıza geçirmeyi ve bizleri doğrulardan sunmayı ve abimle kadar niyaz ederiz. Elhamdülillahirrahmanirrahim.